Bir dinleyicilerimize merhaba deseydik açılış yapsaydık yahu. Ya her programa başladığımızda açılış yapmak mı lazım? Bu sefer açılışsız başlayalım. Direkt girelim mevzuya. Olmaz efendim olmaz. Açılışsız olmaz. İlla açılış yapacağız yani. E tabii bir programın açılışı o programın ana fikridir. O zaman bir programın kapanışı o programın yüklemidir. O çok olmadı ama açılış önemlidir birader. Neyse bugün bahsedeceğimiz konu... Radyo seminerleri. Yahu de taktın bu radyo seminerlerine. Yok seminer mi miner? Var minder amanlı seminer. Ne olur yapalım seminer acıvat. Yahu birader ne bu radyo semineri filan? Sen deli misin? Şart mıdır? Ne şart mıdır? Delilik. Radyo seminerleri vermek için delilik şart mıdır diyorum. Ne diyorsun birader? Demek istediğim boş işler bu seminer filan. Her radyo seminerinde insanlara işten kaytarmayı... ...kolay para kazanmayı öğütmüyorsun. Ama bu seferki seminerim insanlara çok faydalı olacak birader. Öyle mi? Neymiş bu seferki seminerinin konusu? Bir lokanta acilen ne zaman terk edilir? Bu mu konu? Evet. Bu sefer biraz farklı gibi. Dinleyelim bakalım. Başlıyorum. Bir, lokantaya girdiğinizde... ...şef garson sigarasını söndürüp... ...oturduğu yerden kalkarak... ...buyrun hoş gelmişler yağcılığı yaptığı zaman... ...acilen o lokanta koşarak terk edilir. Tabi canım. Adamın bir defa kendisine saygısı yok. Endi lokantasında sigara içen şef garson şef garson mudur? İki şef garson sandaletinin ya da terliğin içine beyaz çorap giydiğini gördüğü zaman acilen o lokanta ağlayarak çıkılır. Öyle adamlardan ne şef olur ne garson. Üç, garsona menüde ne var diye sorduğunuzda... ...garsonun pişkin pişkin sırıtarak... ...vale, kız, papaz sende ne var diye... ...iğrenç ve gereksiz bir espri yaptığını işittiğiniz zaman... ...acilen o lokantadan kıyamet yakın diye bağırarak kaçılır. Bir defa müşteri veli nimettir. nimette şaka olur mu hiç? Olmaz şaka maka. Dört... Garsona menüde ne var diye sorduğunuzda nefis kebabım, ciğerim, işkembem var dediği zaman o lokantadan etrafı batırmadan çıkılır. Sanki iç organlarını sayıyor. Vallahi öyle oluyor. 5. Masanızdaki örtünün üzerinde muhtemelen 15 bin önceden kalmış yağ lekelerini garsona gösterdiğiniz zaman garson izler taze, fazla uzaklaşmış olamazlar diye... tükürerek güldüğü zaman acilen yemek yenilir, hesap ödemeden kaçılır. Hesap ödemek lazım o olmadı işte O zaman hesap ödenerek kaçılır Uygundur karagözüm Altı lokantada masaların üzerine Yeşil soda şişelerini Ya da su şişelerini mumluk olarak Kullandıklarını gördüğün zaman Acilen tüm personel tebrik edilip Arkaya bile bakmadan Çıplak ayakla koşulur Yeşil soda şişesinden mumluk Düdüklü tencereden müzik aleti olmaz. Vallahi atasözü gibi konuştun. Olmaz hacivatım olmaz. <gülüyor> Nasıl bugünkü seminerim iyi gidiyor değil mi? Heh, fena değil. Öbür seminerlerin gibi üfürükten mevzular değil hiç olmazsa. Çalışıyoruz işte. Ne derler? İşleyen Demir Işıldar. Ya bir de böyle isim olsa ya Demir Işıldar diye. Karşınızda Demir Işıldar. Ön ismi de İbrahim olur. İyi Demir Işıldar. <gülüyor> Hemen sulandırmazsan olmaz değil mi Karakır.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 Serkan Üssür teknik yönetmen Kadir Çiftçi Ya Serkan bari şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya Gürültü yapmayın stüdyodayız e adım, adım.